Merhaba, bu videoda Antik Mısır'da insanların nasıl yaşadığını, Mısır'ın dünyaya kattıklarını, Mısır'ın dünya için önemini ve onu özel yapan şeyleri konuşacağız. Ki bilmeyenler için söyleyeyim ben daha önce 7 videoluk bir Mısır tarihi serisi paylaşmıştım. Orada hemen hemen her şeyden bahsetmiştim ve ilk videosunda Mısır kültürü ve toplum yapısını anlatmıştım. Ama video bir saati geçmesin diye bazı şeyleri de söyleyememiştim. Dolayısıyla bu video esasında o ilk videonun bir devamı gibi. Hani ekstra bilgi verdiğim, daha böyle seriyi tam anlamıyla bitirmek istediğim için yaptığım bir video olacak. Bu yüzden ilk videoyu mutlaka izlemeniz gerekiyor. Öbür türlü burada anlattığım şeylerin bazıları eksik gelebilir. Yani bundan niye bahsetmedin diye soranlar olabilir. Esasında bahsettiğim ilk videoda anlattım. Bu yüzden konuya tamamen hakim olabilmek adına ilk videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyor ve videoya başlıyor. Öncelikle İsa'dan veya Sezar'dan bugüne kadar toplamda 2000 yıldan fazla bir süre geçti. Ve bu 2000 yılda bir sürü şey yaşandı. Rönesans, Ortaçağ, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, Osmanlı Kuruldu yıkıldı veya Müslümanlık ortaya çıktı. Bir sürü olay var. Bu 2000 yılda dünya epey bir değişim gösterdi ve dünya savaşları yaşandı. Öyle ki son 100 yılda bile Türkiye epey bir değişti. Fakat biz 100 yıldan veya 2000 yıldan değil 3000 yıl ayakta kalan bir imparatorluktan bahsediyoruz. E bu kadar uzun süre ayakta kalan bir imparatorluk elbette savaşacak, çökecek, bir daha kurulacak, bir takım değişimler gösterecek... Kültürü, dini hemen her şeyi değişim gösterecek ve bu yüzden bir dönem için geçerli olan ahlak kuralları veya yönetim mekanizması başka bir dönemde başka bir krallık devrinde geçerli olmayacak. Bu da epey kafa karıştırıcı bir şey çünkü biz Mısır deyince 3000 yıl boyunca hiç bozulmadan hep aynı devam eden bir sistem görüyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Bunları zaten 7 video boyunca anlatmıştım o yüzden... Tekrardan bahsetmeye gerek yok. Ben şimdilik Mısır'ın dünyaya kattığı şeylere ve onu özel kılan bir takım buluşlara değinmek istiyorum. Pek bilinmez ama dünyanın en eski haritası Mısır'a ait olan 4. Ramses döneminden kalma Hammamat Vadisi haritasıdır. Bu harita altın yataklarının ve taş ocaklarının yerini göstermek amacıyla çizilmiştir. Ayrıca Mısırlılar... Daha birçok haritaya coğrafi keşifler yaparken gittikleri yerleri ve fethettikleri bölgeleri de kaydetmişlerdir. Bu sayede Mısır, Mezopotamya'ya ciddi ölçüde egemen olmuştur. Kısa kısa geçmek gerekirse devşirme sistemi de tarihte ilk defa 3. Tutmosis tarafından uygulanmıştır. 3. Tutmosis rakiplerini devşirme sistemiyle Mısır'a bağlamıştır ve bu strateji daha sonra Osmanlı gibi birçok imparatorluk tarafından da kullanılmıştır. Bu konuyu zaten dördüncü videoda anlatmıştım. Piramit yapımını ise muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Her ne kadar Maya kavminde veya Çin'de de piramit inşa edilmiş olsa da tam anlamıyla piramit diyebileceğimiz en eski ve en mükemmel yapılar günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Mısır'da inşa edildiler ve bu yapıların mimarı Firavun Nethiyeriket'in baş veziri İmhotep'ti. İmhotep aynı zamanda barış içinde gelen demektir ki bunun Arapça versiyonu isim olarak epey bir yaygındır. Şimdi piramitlerden bahsettim diye oturup da burada bunları uzaylı varlıklar mı yaptırdı konusuna girmeyeceğim. Çünkü bu bir komplo teorisidir ve piramitlerin yapılma amacı esasında diniidir ve politiktir. Yani bunun uzaylı varlıklarla alakası yoktur. Diniydir çünkü eski krallık zamanında firavunlar inanca göre piramit yaptırmak zorundalardır. Politiktir çünkü bunlar hem ülkeyi temsil ederler hem de güç gösterisi yaparlar. Gelen düşman yahu bunu yapan adam bana kim bilir neler yapar der. Nasıl ki hayvanlar dövüşmeden önce ya kabarıyorlarsa ya da hırlıyorlarsa yani korkutucu olmaya çalışıyorlarsa işte firavunlar da aynı şeyi yaptılar.'' Ki esasında zaten bunu da ikinci videoda anlatmıştım. Ama bunlar piramitlerin gayet basit yapılar olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü zaten piramitleri uzaylı varlıklar mı yaptırdı konusu bu yapılar son derece mükemmel olduğu için ortaya atılıyor. Bu yüzden ben de size en azından Mısırlıların yaşadıkları çağdan çok ileride olduklarını gösterebilmek adına bir takım bilgiler vereceğim. Örneğin Pi sayısı Mısır'da M.Ö. 2500'den beri kullanılmaktaydı. Bu epey önemli bir buluştu. Ama Mısır'ın bir hatası vardı. O da Mısır'ın bu buluşa isim vermiş olmamasıydı. Çünkü bu yüzden Pi'nin keşfini çok sonraya tarihlendiriyoruz. Esasında şöyle söylersek daha iyi olur. Mısırlılar Pi sayısı hesabına göre inşaat yaptılar ama patenti başkalarına kaptırdılar. Yine Pisagor teoremi de Mısır'da Pisagor'dan 2000 yıl önce piramit yapımında kullanılmıştı. Pisagor'un ünlü denklemlerinin neredeyse hepsi Mısırlı bilginler tarafından biliniyordu. Ve felsefeyi başlatan filozof diye de bildiğimiz Thales meşhur olmasını sağlayan birçok öğretiyi esasında Mısır'dan almıştı. Örneğin her şey sudur öğretisi esasında zaten Mısır'da vardı. Ayrıca Thales'in büyük keşfi esasında bir keşif değildi. Söylendiğine göre Thales, önce 585 yılında bir güneş tutulmasını doğru hesaplamayı başarmıştı. Thales'in güneş tutulmasını doğru hesaplamayı başarması ve örneğin ''Yarın tamamen doğal sebeplerle güneş tutulacak'' demesi bunun tanrı işi olmadığını göstermişti ve böylece her şeyi tanrılara dayandırma geleneği kırılmıştı ve bu sayede doğa bilimi diye ifade ettiğimiz şey başlamıştı. Ki felsefe de zaten bu yüzden doğmuştu. En azından klasik tarih böyle anlatıyor. Halbuki Mısır'daki rahipler yine Thales'ten yüzlerce yıl önce bu tür şeyleri hesaplamayı öğrenmişlerdi. Fakat onlar bu tür şeyleri halkı korkutmak için kullanmışlardı. Örneğin yarın sizin günahlarınız yüzünden güneş kapanacak ve eğer tapınağa yeterince bağış yapmazsanız daha sonra başımıza binbir türlü felaket gelecek. İşte bu tür şeyler söylendiğinde ve yarın gerçekten de güneş kapandığında halk dine daha da bağlanıyordu ve tapınağa daha fazla bağış yapıyordu. Devam edersek Herodot'un da aktardığı üzere ruhun ölümsüz olduğu fikrini ilk önce Mısırlılar bulmuştu. Ve Fibonacci'den beri bildiğimiz altın oran yani fi, Fibonacci'den 3000 yıl önce Mısır'daki tapınaklarda ve mezar odalarında zaten kullanılmaktaydı. Yani Mısırlılar bunu da icat etmişlerdi. Esasında modern dünyanın birçok keşfi Mısır'da zaten çoktan keşfedilmişti. Ama ne Mısır toplumu ne de o dönemin dünyası bunlara uygun değildi. Ve ne yazık ki Mısır çöktükten sonra bütün bunlar tarihe karıştılar. Ayrıca Mısır'daki ruhban din anlayışı ve inisiyasyon mantığı da Mısır'daki tıbbın ve bilimin gizli kalmasına ve önemli bazı rahipler de öldükten sonra tamamen unutulmasına sebebiyet verdi. Bu sebeple biz Mısır'la alakalı öğrendiğimiz şeyleri anca son 200 yıldır ortaya çıkarabildik. Maalesef 1000 yıl önce kimse Mısır'ın öneminden haberdar değildi. Devam edersek. Yazı Sümer'de bulundu, doğru. Ama yine Mısır aynı çağda yani günümüzden 5000 yıl önce Resimli yazı diye ifade ettiğimiz bir yazı türü kullanmaktaydı ve kendine has bir alfabesi vardı. Sümer çivi yazısı kullanıyorken Mısır hiyeroglif kullanıyordu. Yani esasında yazıyı bu iki medeniyetin de bulduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Ayrıca Mısırlılar kutsal yazı diye ifade ettiğimiz hiyerografi ile yetinmemiş, daha sonra rahiplere özgü diye ifade ettiğimiz hiyeratik yazıyı geliştirmişlerdir. Son çağlarda ise halk yazısı diye ifade ettiğimiz demotik yazıyla alfabelerini iyice zenginleştirmişlerdir. Yine keten dokumacılığı deyince Mısır en önde gelen isimdir. Hatta biz Mısır'ın keten dokumacılığındaki kalitesini 20. yüzyıla kadar aşamadık. Ve bu dericilikte, de, altın işlemeciliğinde ve hemen her şeyde böyle. Mısır var olduğu dönemdeki diğer kavimleri gerçek anlamda arkada bırakıyor ve Hatta tenekeyle bakırı karıştırıp tunç yapmayı bulan ilk kavim oluyor. Yine yetmiyor saç boyası, oje, allık, ruj, far, göz kalemi, hatta peruk. Yani hemen her şey yine Mısır'da bulundu ve bunlar daha sonra bugün bile olduğu üzere başka kavimlerde kullanıldılar. Zaten biraz önce işaret etmiştim. Mısır'ın felsefeye de etkisi epey bir büyük. Hatta bizim Hofra diye bildiğimiz ama kaynaklarda Amasis diye geçen bir Firavun, gerçek anlamda Solon ve Klistenes gibi Yunan coğrafyasındaki çok önemli reformculara bir bakıma ilham olmuştur. Eğer Mısır bu kadar da teokratik olmasaydı ve Firavun tanrı kral haline gelmeseydi, hiç olmadı bir düşünce özgürlüğü falan gelişmiş olsaydı belki de bugün ulaştığımız bu teknoloji seviyesini bin yıl önce yakalamış olacaktık. Ama maalesef öyle olmadı. Ve başa geçen Firavun iyi olduğu zaman ülke yükseldi, buluşlar yapıldı, kötü olduğu zamansa ülke çöktü. Zaten bu yüzden Mısır tarihini dönemlere ayırıyoruz. 3000 yıl boyunca bu sistem devam ettiği için elbette krallıkların da birçok çeşidi var. Önce erken hanedan ve ilk sülaleler, ondan sonra eski krallık, sonra birinci kargaşa, sonra orta krallık ve ikinci kargaşa, sonra yeni krallık ve son kargaşa ve ardından geç krallık ve Pers istilası, o bitiyor Putolemeos hanedanı geliyor, ondan sonra Roma geliyor, ondan sonra Araplar geliyor, var oğlu var bitmiyor. Ve Mısır bu kadar uzun süre esnasında birçok şey bulmuş olsa da, Esasında bunları pek de iyi kullanamıyor. Yani bir bakıma Mısır her şeyin ilacını buluyor, herkesi iyileştiriyor ama bir tek kendini iyileştiremiyor. Neyse biraz da başka şeylerden bahsetmek lazım. Örneğin Mısır halkı nasıl yaşıyordu veya en önemli aktiviteleri neydi? Ki bunu deyince aklımıza genelde mumyalama geliyor. Zira Mısır mumyalarıyla biliniyor. Ki bu da epey ciddi bir konu o yüzden buraya biraz zaman ayırmayı planlıyorum. Öncelikle mumyalamanın bir felsefesi, bir mantığı vardı. Çünkü mumya bedeni korurdu. Beden niye lazımdı? Çünkü Mısır inancına göre ruh ölümsüz olduğu için sonsuzlukta varlığını sürdürürken bir noktadan sonra yine bedene geri dönmek isteyebilirdi. Özellikle firavunların bir gün dirileceğine inandıkları için ilk mumyalar firavunlarla ortaya çıktılar. Daha sonra halkın parasına, durumuna göre ve o dönemdeki şartlara göre memurlar, generaller ve hatta bir süre sonra en basit köylüler bile mumya yapılmaya başlandılar. Bir süre sonra bu inanç halkın da inancı olduğu için bir bakıma mumyalama Mısır'ın hem sanatı hem de kültürü haline geldi. Ve aynı zamanda mumya sizin ahirete gitmenizi garantiye alıyordu. Çünkü beden yok olduğu takdirde ahirete gitme şansınız kalmıyordu inanca göre. Ve bu yüzden birine yapabileceğiniz en büyük kötülük de onu yaktırmaktı. Diğer bir deyişle mumya kültürü hem Mısır'ı hem de Mısır inancını temsil ediyordu. Mısır'da birisi öldüğünde ev ahalisi yüzlerini çamura bularlar ve cesedi evde bırakıp dışarı çıkarlar. Dışarıda kadınlar göğüsleri çıplak bir şekilde dövünürler ve aynı şekilde erkekler de onlara katılırlar. Bir süre sonra ceset mumyalanmak üzere evden çıkarılır ve tapınağa götürüldüğünde de bu ritüel biter. Ardından mumyalama işlemi başlar. Mısır'da 3 ayrı kalitede mumyalama tarzı vardır. Kişi öldüğünde ailesine hangi modeli istediği sorulur. Yani parası hangisine yetiyor o öğrenilir. Birinci sınıf mumyalama en pahalı yöntemdir. Bu yöntemde buruna sokulan demir bir kanca yardımıyla ölüden beyin çıkarılır... Kancanın yetişemediği bölge ise ilaçla yıkanarak temizlenir. Ardından taştan yapılmış keskin bir bıçakla ceset açılır ve iç organlar dışarıya çıkarılır. Sonrasında karın boşluğuna hurma şarabı ve güzel kokular sürülür. Bu işlemin ardından kesilen yerler dikilir ve tuzlama işlemine geçilir. Ceset 70 gün boyunca tuza gömülmüş bir şekilde kapalı bir kap içinde bırakılır ve 70 gün sonra kaptan çıkarılarak baştan aşağı yıkanır. Yıkama işleminden sonra beden şerit halinde kesilen keten sargılarla sarılır ve bundan sonra cesedin sahipleri cesedi insan vücudu biçiminde dar bir tabuta koyarlar ve mezar odasında duvara dayalı halde bırakırlar. Bu genelde zengin tabakanın tercih ettiği bir mumyalama türüdür. Çoğunlukla tüccarlar, generaller ve özellikle bütün firavunlar bu şekilde mumyalanmışlardır. İkinci seviye mumyalamada ise ceset yarılmaz, ...ve iç organlar dışarıya çıkarılmaz. Vücuda şırınga yardımıyla sedir yağı verilir... ...ve ardından ceset tuzlanır. 70 günlük bekleme süresi bittikten sonra ise... ...sedir yağı gibi vücuda zarar veren diğer asidik maddeler... ...cesedin iç organlarının tamamen erimesini sağlamış olurlar... ...ve ceset tuvaletini yapar gibi içindeki sıvılaşmış organları dışarıya çıkarır. Ceset uzun süre tuza yatırıldığı için... ...vücudundaki kaslar tamamen erimiş olur... Ve ceset tam anlamıyla bir deri bir kemik kalır. Ardından ölü ailesine teslim edilir. Bu genelde memurların uyguladığı bir mumyalama yöntemidir. Üçüncü sınıf mumyalama ise en ucuz mumyalamadır ve cesede tuzlama haricinde hiçbir işlem yapılmaz. Birinci ve ikinci mumyalama türünde bedene aşı boyası sürülüyordu ve dudaklar renklendiriliyordu. Yani pek de ceset görüntüsü verilmemeye çalışılıyordu. Ayrıca İçi boş görünmesin diye içine kum dolduruluyordu. Böylece daha doğal bir görüntü sağlanmış oluyordu. Bir de şöyle bir olay vardı. Mumyacıların güzel kadınlara tecavüz ettiğiyle yani ölü bedenlerle nekrofili ilişki yaşadığıyla alakalı bir takım rivayetler vardı. Bu yüzden insanlar eğer genç bir kadın öldüyse en az bir 5-6 gün ceset çürüyene kadar bekliyorlardı. Yani hemen mumyalamaya götürmüyorlardı ki fena bir şeyler yaşanmasın. Ayrıca bir de şöyle bir ayrıntı var. Eğer birisi nehirde boğulursa yani suda ölürse bu durumda oraya en yakın bölgede olan rahipler cesetle ilgilenmek zorundadır. Cesede hiç ne ailesi ne akrabası kimse dokunamaz. Hiçbir köylü elleyemez. Rahipler gelecek cesedi alacaklar ve mumyalayacaklar. Çünkü nehir kutsaldır. Ve kutsallıkta ölen birisi ancak kutsal rahipler tarafından himaye altına alınabilir. Yani eğer birisi boğulduysa o saatten sonra tapınağın malı olmuştur. Mısırlılar insanların yedikleri yiyeceklerden zehirlendiğine ve hastalığın da yiyecekle geçtiğine inanıyorlardı. Ve bu yüzden temizlenmek adına ayda 3 defa yani 10 günde bir kusuyorlardı. Kusarken içlerindeki kötülüğün, hastalığın, kötü ruhun ve günahların da gittiğine inanmışlardı ve esasında gerçek anlamda Mısır halkı temizliğe sağlıktan, görüntüden ve hemen her şeyden daha fazla önem veriyordu. Ki bu da inanç gereğiydi yani Mısır'da bir bakıma temizlik imandan geliyordu. Öyle ki rahipler tıpkı abdest alır gibi iki gündüz iki gece olmak üzere yani günde dört kere yıkanıyorlardı. Ayrıca Nil Nehri kutsal olduğu için Nehirden çıkan hiçbir varlığı işte balıktır vesairedir yemiyorlardı. Mısırlılar tarlaları sürmek için saban veya kazma gibi bir takım aletler kullanmıyorlardı. Hatta kas gücüne bile yer vermiyorlardı öyle söyleyeyim. Şöyle bir taktikleri vardı. Nil nehri çekildiği zaman toprak balçığa dönüşüyordu ve bu insanlar balçığın üstüne bir sürü tohum serpiyorlardı. Daha sonra domuz gibi bir takım toynaklı hayvanları çamurda oynaması için serbest bırakıyorlardı ve hayvanlar oynarken zaten tohumlar yerin altına geçiyordu. Yani Mısır halkı bir bakıma bu işi bedavaya getirmeyi öğrenmiş ve pratik zekasıyla gayet de mantıklı bir sistem kurmuş. İş bölümlerinden bahsetmek gerekiyorsa zaten birinci videoda epey bir aktarım yapmıştım. Vezirden, kraldan, feodal zümreden epey bir bahsetmiştim ama video uzamasın diye anlatamadığım bazı şeyler vardı. Kısaca şöyle, Mısır'da Firavun'un izni olmadan kimse yükselemez. Yani Firavun izin vermeden memur bile olamazsınız. Ama bu fakir doğduysanız hayatınız boyunca öyle kalacağınız anlamına gelmiyor. Fakirlikten gelen bir adamın yükseldiğini ve general olduğunu da görebiliyoruz. Genellikle imparatorluğun başlarında hep soya bakılırdı. Yani hangi soydan, hangi aileden, nereden geliyorsunuz, bir bağlantınız, bir torpiliniz var mı bu önemliydi. Ama eski krallığın sonlarına doğru bu biraz zayıflık yarattığı için bu sistem bırakıldı ve gerçekten de işini hak eden başarılı insanlara rütbe verilmeye başlandı. Zaten öyle olmasaydı bu imparatorluk 3000 yıl ayakta kalamazdı. Mısır halkının büyük çoğunluğu çoban, çiftçi veya esnaftı ve bunlar yüksek mertebeye gelemedikleri için genellikle Firavun'un görevli bir memuruyla konuşurlardı ve şikayetlerini bu yolla iletirlerdi. Ayrıca yüksek miktarda vergi öderlerdi ve özellikle işçi sınıfı tamamen karın topluğuna çalışıyordu. Sabah güneş doğduğunda kalk işe başla, akşam güneş battığında yat. Ama rahipler epey rahattı. Hatta sadece tapınağa yapılan bağışlarla bile lüks içinde yaşamaları kolaydı. Ve rahipler dini bilgiye sahip olan tek sınıftı. Halk dinin içeriğini bilmez ve öğrenemezdi. Bu açıdan rahipler Mısır kültürünün bel kemiği olmuşlardı. Ayrıca sadece dini metinler değil, tarihi metinler de genellikle tapınaklarda saklanırdı. Bu açıdan baktığımız zaman Mısır'da rahipler epey önemliydi çünkü hem tarih onlarda hem de bir bakıma Tanrı onlarda. Askerliğe baktığımızdaysa bunun en önemli meslek olduğunu görüyoruz. Öyle ki Mısır'da askerlere gerçek anlamda yüklü miktarda maaş ödenir ve onlara vergiden muaf topraklar teslim edilirdi. Yani askerler bir bakıma kral gibiydi. Hatta generaller yaşam kalitesi bakımından firavunla tamamen aynıydılar. Etraflarında köle, harem bir sürü şey. Bu açıdan askerlik son derece kıymetli ve istenmesi gereken bir meslek ama Mısır halkı tam tersine asker olmamak için her şeyi yapıyor. Hatta fakirliği askerliğe tercih ediyor çünkü... Kimse ölmek istemiyor. E, bütün Firavunlar fetih yapmışlar. Oraya saldır, buraya saldır. Sürekli birileri ölmüş. Kimse böyle bir şeyle karşı karşıya kalmak istemiyor. Hani bizde şey mantığı vardır ya. Sırtını devlete daya rahatsın. Ondan sonrasını boş ver. İşte Mısırda da askerlikten yırttın mı tamamdır. Gerisini boş ver mantığı vardı. Sonuçta o zamanki askerlik bugünkü gibi değil. Yani elde tüfekle tabancayla gezmiyorsun. Hayatın boyunca eğitim yapman lazım, günde 10 saat spor yapman lazım ve 20 yıl boyunca eğitim alsan da 2 tane kılıç darbesi geldiği zaman ölüyorsun. E hemen her firavunun fetih yaptığı bir imparatorlukta askersiz ayakta kalmak mümkün mü? Hayır. Bu yüzden Mısır, yüz binlerce köylüyü kanal projelerinde, Piramit inşaatında veya tarım ve hayvancılıkta kullandığı için askerlerinin büyük bir çoğunluğunu başka ülkelerden temin ediyordu. Yani paralı asker tutuyordu. Özellikle yeni krallıktan itibaren paralı asker sistemi epey bir yerleşmişti. Önce Libyalı ve Nübyeli askerler sonra da Yunan askerler Mısır ordusunun bel kemiği olmuşlardı. Hatta bu paralı askerlerden bazıları generalliğe kadar yükselmişlerdi. Yerleşime baktığımızda genellikle halkın evi kerpiçten veya güneşte kurutulmuş tuğladan inşa edilmiştir ve hiçbir odası yoktur. Yani dikdörtgen sadece salondan ibaret bir bölüm. İçinde herhangi bir mobilya yok, en fazla yatak var ve bir iki tane tanrı heykelciği yani put var. Ama zenginlere baktığımızda onlar 4-5 odalı, 2 katlı veya bahçeli, Üstelik cilalanmış taştan yani kaliteli malzemeden yapılma evlerde oturuyorlar ve bir bakıma gösteriş yapmayı seviyorlar. Herodot'un aktardığı bilgilere baktığımızda biraz enteresan ve muhtemelen de uydurma şeyler görüyoruz. Örneğin Herodot şöyle bir şey aktarıyor. Mısır'da kadınlar dışarı çıkar ve çalışır eve bakar, erkeklerse evde oturur ve örgü örerler. Erkekler çömelerek tuvalet yapar, kadınlarsa işlerini Ayakta görürler. Muhtemelen iftiradır ama öyle yazıyor. Devam edersek Mısır'da coğrafya yüzünden bolluk tamamen bolluk, kıtlıksa tamamen kıtlık olabiliyordu. Ve bu yüzden bunlar yıllarca devam edebildiği için hep erzak depolanmak zorunda kalınıyordu ve halk arasında şöyle bir söylem bile vardı. 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtılık ki bu kutsal kitaplara kadar yansıyan bir şey biliyorsunuz. Mısır'ı özel yapan diğer bir olguysa kadının sosyal hayattaki statüsüydü. Hatta Amon'un tanrıça eşi diye bildiğimiz ve bazı kitaplarda tanrının zevcesi diye ifade edilen bir makam kadınlara özgü bir makamdır ve Teb bölgesinde baş rahip kadar kıymet görür. Yani kadınlar devlet işlerine kadar karışabilir. Ve zaten Mısır'da bir kadın kocası hangi meslektense hangi mertebedense aynı mertebeye aynı mesleğe yükselme şansına sahiptir. Ha elbette tam bir eşitlikten bahsetme şansımız yok. Ama hiç değilse semavi dinlerdeki o mizojiniği veya ataerkil mantaliteyi Mısır aşmayı başarmış. Yani bu açıdan baya bir ileri gitmiş çünkü bugün bile gidemediğimiz yerler var biliyorsunuz. Bugün bile kadın bir tarla gibi gösteriliyor. İstediğiniz gibi ekin sürün deniliyor veya kadına mirasta erkeğin yarısı kadar pay veriliyor ya da şahitlikte yine iki kadın bir erkeğe anca denk gelebiliyor vesaire vesaire. Bir hatırlatma yapayım. Birinci videoda da açıkladığım üzere Firavun kelimesi büyük ev diye tercüme edilir. Fakat bu basit bir tercümedir çünkü Mısır anlayışına göre Pharaoh kelimesi ''Tüm insanların içinde yaşadığı büyük yuva'' demektir. Zira Firavun aynı zamanda tanrıdır ve krallığın kendisidir. Yani Firavun vatanı temsil eder. Lakin bu Firavun gücü son dönemlerde dağıldı. Örneğin Mısır'ın köleleştirdiği Nübya ve Libyalılar, 3. Ara Dönem yani son kargaşa devrinde Mısır'ı böldüler ve yeni hanedanlar kurdular. Yani Mısır'a aynı anda birden fazla Firavun'un hükmettiği zamanlar da oldu. Hatta bu firavunların bazıları zenciydi. Maalesef zamanında Mısır'dan kaçan yani Mısır'a sırtını dönen gruplar bile Mısır'ın zayıflığında geri dönüp ona hükmetmeyi bir hanedan kurmayı ve başa geçmeyi başardılar. Ki bunlardan biri Etiyopya hanedanıdır. Şöyle aktarayım. Bugünkü Habeşistan'da Etiyosya yani kaçaklar diye bildiğimiz bir grup yaşardı ve bunlara Azmaklar da denirdi. Ki bu kralın solunda duranlar anlamına gelir. Bunlar deniz halkı istilasında yani yeni krallığın çöktüğü zamanda Mısır'ın en ihtiyaç duyduğu, en muhtaç olduğu anda Mısır'dan kaçtılar ve Habeşistan'a yerleştiler. Ama daha sonra 8. yüzyılda Asur İmparatorluğu kuvvet kazanmaya başlayınca ve bir tehdit haline gelince, Yeniden Mısır'a döndüler ve yeni bir hanedan kurdular ama bu hanedan da pek uzun ömürlü olamadı. Zaten 5. ve 6. videoda bunları baya teferruatıyla aktarmıştım. Aslında Mısır'la alakalı çok güzel hikayeler var yani sadece böyle bilgiler yok ama bu hikayeler ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Örneğin şöyle bir hikaye var. Mısır kralı Psamtek sözde dünyanın en eski kavminin Mısır olduğuna inanıyormuş. Ve bizden daha eski bir millet veya bizim dilden daha eski bir dil yoktur diyormuş. Daha sonra bununla alakalı tonlarca araştırma yapmış ama hiçbir sonuca ulaşamamış ve en sonunda şöyle bir yöntem denemiş. iki tane yeni doğmuş bebeği bir çobana vermiş ve çobana bebeklerin yanında hiçbir şekilde konuşmaması gerektiğini söylemiş. Yani bebekler hiçbir dilde hiçbir şey duymayacaklar ve büyüdükleri zaman hangi dili konuşacaklar bu görülecek. Böylece tabiatımızda, içimizde yani insan ırkında doğal dil, doğal konuşma tarzı neymiş bu anlaşılacak. Söylendiğine göre bu deney yapılıyor ve çocuklardan bir tanesi 2 yaşına geldiğinde bekos diyor. Çoban bunu dikkate almıyor ama çocuk birkaç kere daha bekos bekos deyince... Gelip bunu Firavun'a söylüyor. Firavun da yaptırdığı araştırmalarda Bekos'un Frigya dilinde ekmek anlamına geldiğini öğreniyor ve öyleyse dünyanın en eski kavmi ve en eski dili Frigya'ya ait diyerek bir bakıma bayrağı onlara veriyor. Tabii ki bu bilimsel bir deney değil ve gerçekte böyle bir şey yaşandı mı bilmiyoruz ama bence güzel şeyler. Ki böyle onlarca hikaye var ama videoyu uzatmaya gerek görmüyor Ve işin kötüsü biz böyle şeylerden haberdar değildik yani bilmiyorduk. Çünkü Mısır 200 yıl öncesine kadar tamamen kapalı kutuydu ve hakkında hiçbir araştırma yapılamıyordu. Biz esasında Mısır'ı Napolyon sayesinde öğrenmiş olduk. Şöyle ki Napolyon zamanında Papa... Mısır'daki mezarlarla, tarihi eserlerle ve altınlarla epey bir ilgilenmeye başlamıştı ve birçok cizvit rahibini Mısır'a araştırma yapması ve bir bakıma ganimet toplaması için göndermişti. E sonuçta Mısır'da henüz keşfedilmemiş onlarca mezarın olduğu bilinen bir şeydi. Papalığın Mısır'a olan yoğun ilgisi bütün dünyanın dikkatini çekti ve Napolyon da bu yüzden Mısır'ı fethetmeye gittiğinde yanında bir araştırma heyeti götürdü. İşte Mısır'ın asıl keşfi de böyle başladı. Çünkü Napolyon'un adamları 1798'de üzerinde hem Yunanca hem demotik hem de hiyeroglif türünde yazılar bulunan Rosetta taşını buldular. Rosetta taşı Ptolemeos hanedanından kalma bir taştır ve bu taş aynı metni 3 farklı şekilde aktardığı için bir sözlük görevi görmüştür yıllar süren çalışmalarla önemli dil bilimcileri bu taş üzerinden Mısır alfabesini çözmeyi başarmış ve takip eden yaklaşık 150 yıl boyunca elimizdeki okunamayan bütün Mısır metinlerini tercüme etmişlerdir. Işığın dalga teorisi keşfiyle ünlenmiş olan Thomas Young, İsveçli doğu bilimci Johan David Akerblad ve Jean-François Champollion gibi insanlar Mısır dilini çözmeye çalıştılar ve Kıpti dilinden hareketle bir alfabe çıkarmayı başardılar. Sözünüzü kıpti dili olmasaydı işimiz epey bir zor olacaktı ama neyse ki Napolyon ve adamlarından sonra 100 yıl içinde 19 kitaplık bayağı geniş bir Mısır tarihi serisi yazılabildi ve birçok önemli belge binlercesi tercüme edilebildi. Tabi bu esnada Mısır bayağı bir yağmalandı, bayağı bir talan edildi. Bu kitaplar yok satınca, herkes bunu öğrenince... Mezar hırsızlığıdır veya diğer ülkelerden gelen araştırma heyetleri, arkeoloji grupları ve bir bakıma kara borsada satmak için veya zenginlerin koleksiyonlarına süs olsun diye yüksek fiyattan vermek için yapılan hırsızlıklardır. Birçok amaçla Mısır'ın altı üstüne getirildi. Mezarları soymaya çalışan birçok kişi bu bir tuzağıyla öldü ama zaten onlara gelene kadar Mısır halkı kendisi bunlara zarar verdi. Bütün tanrı heykellerine, bütün resimlere bunlar puttur, bunlar din dışıdır, bunlar haramdır diyerek zarar verdiler, tahrip ettiler ve bir bakıma 5000 yıllık mirasa hakaret ettiler. Yaklaşık 100 yıl boyunca gelen geçen Mısır'ı talan etti. Kazılmadık mezar kalmadı. Yıkılmadık mabet bırakılmadı. Onlarca anıt soyuldu ve harabeye çevrildi. Hatta Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi Mısır hidivi olan birisi bile Avrupalılara para karşılığında yardım etti. Zaten bu olaylardan önce de Memlükler Büyük Sfenks heykelini atış talimi için kullanmışlardı ve yüzünü paramparça etmişlerdi. Ayrıca bütün çizimlerdeki Firavun yüzlerini de tahrip etmişlerdi. Eh üstüne bir de böyle şeyler yaşanınca maalesef 3000 yıllık medeniyetin içine etmiş olduk. Bu da neden bütün kabartmalarda, neden bütün resimlerde surat parçalanmış veya niçin burun kırılmış gibi soruları galiba cevaplıyordur. Yani olay burada din. Bir fotoğraf, bir görsel, bir heykel tamamen tanrıya şirk koşmak veya bir şey yaratmaya çalışmak yani günaha girmek gibi görüldüğü için koskoca firavunların görselleri 2-3 tane düşük geri zekalı tarafından Paramparça edildi. Tamam son 200 yılda elbette bir sürü şey öğrendik, bir sürü şeyi ortaya çıkardık ama ortaya çıkanların da yarısından çoğunu heba ettiğimizi ve bazen de nankörlük ettiğimizi kabul etmek gerekiyor. Ama hiç zarar görmeyen ve mükemmel bir biçimde ilk hali neyse bugüne kadar gelmeyi başarmış olan bir takım eserler var. Örneğin Firavun Tutan Kamunun Mezarı. Bu 3000 yıllık mezar en mükemmel haliyle elimize ulaştı. Tutankamon, kafir kral Akhenaton'un oğluydu ve çocuk yaşta tahta geçmişti. 20 yaşını göremeden de ölmüştü. Yani önemli bir adam olamamıştı. Bu yüzden de sonraki firavunlar onun mezarını pek de ciddiye almayarak üstüne kat çıkarak kendi mezarlarını yaptırmışlardı. E bu 4 kere 5 kere yapılınca bir bakıma tutan Kamun'un mezarı gizli bir mezar haline geldi ve sonraki mezar soyguncuları tutan Kamun'un mezarından hiç haberdar bile olamadılar. Onlar sonraki kralların mezarlarını soydular. Önemsiz bir firavun olmasına rağmen tutan Kamun'un mezarında büyük boyutta 36 adet şarap küpü, 350 litre zeytinyağı, Onlarca vazo koku ve kozmetik ve çeşitli meyvelerin bulunduğu 116 sepet ve tonlarca altın vardı. Örneğin sırf Kamun'un tabutu bile 900 kilo som altından oluşuyordu. İşin kötü yanı biz Tutankamun'u veya Akhenaton'u daha yeni öğrendik. Hani en fazla 100 yıl oldu ama 2000 yıldan fazla zaman önce yaşamış olan rahip Maneto bunları zaten biliyormuş. Hatta daha sonra eserine baktığımızda İsimlerini farklı vermiş olsa da bu adamlardan bahsettiğini anlayabiliyoruz. Demek ki Maneto zamanında bizim bugün henüz ulaşmadığımız veya bugüne kalmayan yok olmuş olan, parçalanmış veya silinmiş olan birçok kaynak varmış. Eğer biz o zamanki kaynaklara ulaşabilseydik belki de bildiğimiz bütün dünya tarihi tamamen değişecekti ve yeni baştan yazılacaktı. Ama öyle olmamış o yüzden yapacak bir şey yok. Hiç yoktan iyidir diyerek en azından elimizdekiyle devam etmeye çalışalım ve kamuna geri dönelim. Şimdi kamunun mezarı sonra 1924'te 12 Şubat'ta Lord Carnarvon ve Howard Carter tarafından keşfedildi ve bu mezar ortaya çıktığı zaman bütün dünya şaşırıp kaldı. Fakat bütün dünyanın şaşırmasındaki sebep mezarın mükemmelliği değildi. Mezar bulunduktan sonra meydana gelen olaylardı. Biraz paranormal gelecek ama bir kişi hariç mezarı açanların hepsi kısa süre sonra öldüler. Örneğin mezarı keşfeden Lord Carnarvon hemen ardından bilinmeyen bir hastalığa yakalandı ve öldü. Ölmeden önce de akıl sağlığını yitirmiş durumdaydı. Öyle ki şizofrenik bir şekilde Tutankhamun diye haykırıyordu. Son sözleri de Tutankhamun oldu. Hatta ona bakan hemşire bile öldü ve niye öldüğünü bilmiyoruz. Yine Albay Aubrey Herbert mumyayı görür görmez hemen hemen o anda toprağa verildi. Mezarın açılışında bulunanların çocukları bile öldüler. Yine mezara ilk girenlerden birisi olan Dr. Evelyn White da artık ne yaşadıysa gidip intihar etti. Bakın bu olaylar o kadar yankı yarattı ki mumya filmini bile ilham oldu. Zira mumya filminde de binlerce yıldır kimsenin haberi olmayan bir mezar odası açılıyor ve mezarı açan herkes bir bir ölüyor. Devam edersek yine Tutankamon'un mumyasını inceleyen Archibald Douglas III. bilinmeyen bir hastalığa yakalandı ve aniden öldü. Bu kadar ölümden sonra hükümet de şüphelendi ve bir hükümet görevlisi yanına bir iki yardımcı alarak mezarı araştırmaya gitti. Ama Otto Newbert'in anlattığına göre bunlar da öldüler. Uydurma gibi geliyor ama değil. Çünkü Tutankamonla ilişkisi olan Mezarına giren, eşyalara dokunan ve bu işe karışan herkes, örneğin Profesör Brastead, Winlock, Hackness ve Sir Alan Gardiner gibi saysam sıkılacağınız adı sanı belli olan diğer 17 kişi de anlamsız bir şekilde arka arkaya öldüler. Bu firavun velaneti dünyanın gündemine oturdu ve herhangi bir başarısı olmadığı halde Tutankhamun 2. Ramses kadar ün kazandı. E, tutan kamunun yanından geçenler bile öldüğüne göre burada bir iş var diye düşünüldü ve acaba mezarda büyü mü var veya ruh mu musallat oldu, bir şey mi yapıldı diye insanlar bir takım sansasyonel olaylar aktardılar. Ama bilim adamları olaya böyle yaklaşmadılar. Genellikle acaba duvarda bir zehir mi var? Belki mumya da belki bütün mezarda. Zamanında rahipler gömerken etrafı zehirlemiş olabilirler. Belki orada soluduğumuz bir gaz veya herhangi bir şey veya dokunduğumuzda bize temas eden bir madde belki bu bizi öldürüyordur diye düşündüler. Veya en kötü ihtimalle duvarların arkasında mezarın altında bir yerde radyoaktif bir madde vardır ve radyasyonla bir şeyle insanlar zarar görüyordur diye düşündüler. Ama maalesef yapılan araştırmalarda böyle bir şey tespit edilemedi. Mezarla ilgisi olanlardan sadece Howard Carter uzun süre yaşayabildi ama o da beklendiği üzere kafayı yedi. İşte bu yüzden epey dikkat çekici bir şeyden bahsediyoruz. Ama açık söyleyeyim ben öyle büyüye veya lanete veya musallat muhabbetine inanmıyorum. Çünkü öyle olsaydı şu anda tutan kamunun mezarı ve tabutu, bedeni, her şeyi Zaten sergileniyor. Adamı müzeye koymuşlar yani binlerce kişi onu görüyor geçiyor. Öyle olsaydı herkesin ölmesi gerekiyordu. Demek ki olay tabutta veya mumyada değil veya musallat falan yok. Bu durumda en makul açıklama bana göre yine bir radyoaktif madde veya bir takım zehirler, bir şeyler bu tarz bir şeyler olduğudur. Belki de 3000 yıl boyunca duvardaki veya mumyadaki zehir kalıcılığını kaybetmiştir ve Mezar açıldıktan sonra 5 günde 10 günde yok olmuştur. Bu yüzden de en baştaki insanlar ölmüştür ama sonraki insanlara bir zararı dokunmamıştır. Belki yani. Her neyse. Bu da bir gizem olarak böyle kalsın bari. Ve bu videoda bir değişiklik yapalım. Videoyu antik Mısır'dan kalma şiirlerle bitirelim. Ben dünüm, bugünüm ve yarınım. Varlığımla dolmayan gün yoktur. Şimdiki çağ... Benim açtığım yoldur. Doğumumuz, uyku ve unutuştan başka bir şey değil. Bizimle yükselen ruh, yaşamımızın yıldızı, ışıkla başka bir yerde buluştu ve çok uzak diyarlardan gelip bize kavuştu. Bütünüyle bir unutulmuşluktan yahut mutlak bir çıplaklıktan değil. Bulutların o ihtişamlı patikasından, yuvamız olan Tanrı'nın yanından. Eski düzen değişir. Yerini yeniye bırakır ve Tanrı kudretini farklı şekillerde kullanır. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Mısır paganizmini ve felsefesini konuşacağımız sıradaki videoda görüşmek üzere.